Prenses Bayaya ve Sihirli Atı Evvel zaman içinde çok uzak bir diyarda huzurlu bir krallığın kraliçesi ikiz erkek dünyaya getirdi. Sarayda kutlama zamanıydı. Ama kral hala uzakta savaştaydı. Ama haber ona hızlı ulaştı. Çocuklar büyümeye başladı. İlk doğan kardeş biraz daha atılgandı. Fırsat buldukça dışarıda oynuyordu. Öte yandan erkek kardeşi evde oynamayı seviyordu. Hep annesinin peşinde dolaşır, sadece kraliçe bahçeye çıktığında onunla dışarı çıkardı. Bu nedenle de küçük prens annesinin gözdesi haline geldi. Büyük olan hangisiz sevgilim? En büyük olanın tahtın varisi olacağını bildiği için bunu sorduğunu kraliçe anlamıştı. Peki o zaman. Yaşın geldiğinde yeni kral sen olacaksın. Will, erkek kardeşinin yeni kral olacağını duymaktan bıkmıştı. Atına içini döktü. Dünyayı görmek istiyorum. Yeni maceralara atılmak. Erkek kardeşimin kral olacağını duymaktan artık bıktım. Onu şaşırtan bir şey oldu. ''Evinde mutlu değilsen, çık dünyayı dolaş.'' Küçük at insan gibi konuşuyordu. ''Nasıl oluyor da konuşabiliyorsun?'' ''Aa, hiç sorma. Sana anlatamam. Bana inandığın sürece dostun ve danışmanın olacağım. Ama babandan izin almadan sakın yola çıkma. Yanına kimseyi alma ve benim dışımda bir ata binme.'' ''Söz veriyorum.'' Söz veriyorum. Prens krala yalvardı yakardı. Ama kral oğlunun gitmesine razı gelmiyordu. Evden ayrılmasına izin vermedi. Kraliçenin ikna edici konuşmasından sonra kral yumuşadı. Ama kral yine de prensin konumuna yaraşır bir şekilde büyük bir grup asker ve atlarla yola çıkmasını istiyordu. Öyle bir korumaya neden ihtiyacım olsun baba. Bana biraz para ver, ben atıma binip gideyim. Prensin yine yalvarıp yakarması gerekti. Ama sonunda istediğini elde etmeyi başardı. Lütfen bir yıl içinde döneceğine söz ver. Ya da nerede olduğunu haber vereceksin. Tamam anne. Herkese elveda Küçük at, yaşına rağmen şaşırtıcı bir hızla yola koyuldu. Ama bu sıradan bir at değildi. Sanki yıllar onu hiç etkilememişti. Derisi pürüzsüz, bacakları güçlüydü. Ne kadar çok yol alsa da her zaman bir yavru geyik gibi canlıydı. Hadi şu şehri ziyaret edelim. Edelim en yakındaki kasabaya tek başına gidecek ve dilsiz gibi davranacaksın. <gülüyor> dilsiz mi? Sadece yakışıklı bir yabancı olamaz mıyım? Hiçbir zaman kendine ihanet etmemelisin. Kendini krala tanıt. Seni hizmetine alacaktır. Bir şeye ihtiyaç duyduğunda kayaya gel. Üç kez tıklat. Açılacaktır. Tamam. Kılık değiştirmeliyim. Prens kendini krala takdim etti. Bir gözünü bandajlayıp, yüzünü solgun ve sağlıksız gibi göstererek kendini gizledi. Kral zavallı prense acıyarak baktı. Kral genç yaşta dilsiz olmasına çok üzüldü ve onu hizmetine aldı. Prens çok maharetli olduğunu ispatladı. Çok zaman geçmeden kral ona sarayın idaresini teslim etti. Hizmetkarlarla konuşuyor, krala önerilerini sunuyordu. Kalede sürekli bir köşeden öte köşeye koşturup duruyordu. Herkes onu çok seviyordu. Ve kısa bir süre sonra ona bayağı ya demeye başladılar. Çünkü çıkarabildiği tek ses buydu. Bayağı. ya! Kralın üç kızı vardı. Her biri diğerinden güzeldi. En büyükleri Zubina, ortanca olan Budinka ve en küçükleri Slavenaydı. Prens onlarla vakit geçirmeyi seviyordu. Dilsiz ve çirkin olduğu için kral onlarla vakit geçirmesine itiraz etmiyordu. Onu seviyorlardı ve ne zaman bir yere gidecek olsalar onu da yanlarında götürüyorlardı. O da kızları seviyordu ama en çok en küçükleri olan Slevene'yi seviyordu. Onun için yaptıkları her zaman diğerleri için yaptıklarından daha iyiydi. Ona çiçeklerden yaptığı taçlar daha güzel, tasarımları zarifti. Zobina ve Budinka, Slavena ile alay ediyordu ama onların esprilerinden ve Bayaya'nın ilgisinden rahatsız olmuyordu. Günün birinde Bayaya kralın üzgün olduğunu gördü, işaret dili kullanarak ona sorunun ne olduğunu sordu. Bizi tehdit eden... O büyük kabustan haberdar olmaman mümkün mü sevgili oğlum? Yıllar önce üç ejderha uçarak geldi ve yakındaki büyük bir kayanın üstüne indi. Biri dokuz başlıydı, ikincisi on sekiz başlıydı ve üçüncüsü de yirmi yedi başlıydı. ülkeyi yerle bir ettiler. Hayvanları yuttular, insanları öldürdüler. Ejderhalar şehre saldırdı. Her şeyi yaktı, geçti. Onları mutlu etmek için sahip olduğumuz tüm yiyecekleri kapıların önüne koyduk ve bir süre sonra açlıktan ölmek üzereydik. Çaresizlik içinde yaşlı, bilge bir kadını saraya çağırdım. Bu canavarları ülkeden kovmanın bir yolu olup olmadığını sordum. ''Yazık ki bunun yolunun kadın olduklarında üç güzel kızımı canavarlara teslim etmem olduğunu söyledi. O zaman kızlarım daha çok küçüktü. Zor durumdaki ülkemi kurtarmak için ejderhalara kızlarımı vermeyi kabul ettim.'' Zavallı kraliçem üzüntüsünden öldü ama kızlarım kaderlerinden habersiz büyüdüler. Anlaşmayı yaptıktan sonra ezderhalar uçup gitti. Düne kadar da onlardan hiç haber almadım. Dün gece ezderhaların yine o eski kayaya indikleri ve korkunç sesler çıkardıkları haberi geldi. Yani yarın onlara en büyük çocuğumu feda etmeliyim. Yarından sonraki gün ortanca kızımı, sonraki günde en küçüğü. Sonrasında zavallı ve yapayalnız bir adam olacağım. Bayaya ejderhaların ve kralın kızlarının öyküsünü anlattı. Biliyorum. Seni buraya getirmemin sebebi prensesleri kurtarabilecek olmandı. Ben anlamıyorum. Bu senin kaderin. Yarın sabah erkenden geri gel. Sana ne yapacağını söyleyeceğim. Ah, teşekkür ederim küçük atım. Bayaya'nın içini mutluluk kaplamıştı. Kimliğini ele vermemek için neşesini gizlemesi gerekti. Yemliğimin altındaki taşı kaldır ve orada bulduğun şeyi al. Oradaki üç kıyafet de senin. Bugün kırmızı olanı giy. Ama ben bir şövalye değilim. Korkma. Canavara cesaretle saldır. Kılıcına güven ve unutma asla üstünden inmeyeceksin. Babamın yanına dönmeli ve ona haber vermeliyiz. Yara sıra bende olacak. O şövalye benim için de gelecek mi diye merak ediyorum. Her ne kadar kötü olasılık onları korkutuyor olsa da umutlanmışlardı. Hatta Bayaya onları güldürmeyi bile başardı. Bayaya neşeyle dans etti. Diğer iki kızı onlara da bir zarar gelmeyeceğine inandırdı. İşte orada. Bayaya yine kimliği belirsiz bir şövalye olarak geldi. Bu sefer üstünde beyaz kuş düğünden bir kıyafet vardı. 18 baş haya saldırdı ve yine üstün bir gayretten sonra onu öldürdü. Bu savaşı da Bayaya şaşırtıcı şekilde kolayca kazanmıştı. Atıyla uzaklaşmadan o cesur şövalye ile konuşmam aptallık olmuş. ''Yarın eğer beni kurtarırsa, onun önünde diz çökecek, benimle birlikte kaleye dönmeyi kabul edene dek de kalkmayacağım.'' ''Ne oldu Bayaya?'' ''Evet, yarın bu gizemli şövalyeyle görüşmeye hep beraber gideceğiz.'' Bayaya onları geri çeviremedi. Hele ki Slavena onun önünde diz çöküp ceketinin ucundan tutup ona büyüleyici şekilde bakınca kalbi pırpır pır etti. İstediği her şeyi yapmaya hazırdı. Neden yaptın bunu? Hiçbir zaman kimliğini bilmemeliler. Kurtarıcılarının acilen oradan uzaklaşması Slavena ve kral için büyük hüsran oldu. Ama kızının kaleye sağ salim dönmesiyle Hüstran yerini neşeye bıraktı. Kısa süre sonra çok güçlü bir kral savaşı ilan etti. Kral ülkenin en uzak köşelerine dahi haber yolladı ve ülkenin asillerini saraya çağırdı. Birçok asil kralın huzuruna çıktı. Kral destekleri karşılığında üç kızını onlarla evlendireceği sözünü verdi. Bu gerçekten de büyük bir teşvikti. Ve gelen her asil krala bağlılık yemini etti. Askerlerini toplamak için memleketlerine döndüler. Ülkenin her yerinden asker akını yaşandı. Kısa sürede kral yola çıkmaya hazırdı. Kralın öncülüğünde ordu savaş alanına vardı. Kral, kaledeki tüm işleri Bayaya'ya bıraktı. Üç prensesin güvenliğini sağlama görevini de ona bıraktı. Bayaya görevini sadakatle yerine getirdi. Hem kaleyle ilgilendi hem de prensesleri neşelendirmek için çeşitli eğlenceler planladı. Bir gün hastalandığından yakındı. Ama doktora danışmak yerine doğaya çıkacağını ve şifalı bitkiler arayacağını söyledi. Prensesler onun bu hevesine güldü ama gitmesine izin verdiler. Küçük at hiç vakit kaybetmedi. Kralın ordusu zayıflıyor. Yarın kaderleri belli olacak. Beyaz kostümünü giy, kılıcını al. Hadi gidelim! Bayaya düşmana bir sağdan bir soldan saldırdı. Düşmana öyle büyük zarar verdi ki kralın ordusu hemen cesaretlendi. Beyaz şövalyenin etrafında toplandılar ve cesurca savaştılar. Kısa sürede düşmanın direnci kırıldı, dağıldı ve kral büyük bir zafer elde etti. Lütfen cesur şövalye, benimle çadırıma gel. Bu zaferi birlikte kutlayalım. Teşekkür ederim kralım ama yapamam. Prensesler kimliği belirsiz şövalyenin yine ortaya çıkıp onları kurtardığını duyunca, asillerden biriyle evlenmeyi kabul etmedi. Şövalyenin gelip onlardan biriyle evlenmek isteyebileceğini düşündüler. Sevgili silah arkadaşlarım, savaşta bana destek olanlara kızlarımla evlenme sözü vermiştim. Her biriniz cesurca savaştınız. Her biriniz kızlarımı hak ediyorsunuz. Ancak maalesef sadece üç kızım var. İçinizden... Hangi üç erkeğin kızlarımla evleneceğini şöyle belirlemeyi öneriyorum. Hepiniz bahçede sıra olacaksınız. Daha sonra her bir kızım balkondan altın bir elma fırlatacak. Elma hangi erkeğin önüne düşerse kızım o erkekle evlenmek zorunda. Gece büyük bir ziyafet verildi. Ama Silavena konuklarının arasına katılmayı reddetti. Odasından çıkmadı. Küçük at sahibini son bir kez daha taşıdı. Kaleye ulaştıklarından bayağı ya attan indi. Sadık dostuna bir elveda öpücüğü kondurdu ve küçük at ortadan kayboldu. Bayaya sizinle konuşmak istiyor efendim. Müstakbel kocana kızgın olduğun için mi ondan saklanıyorsun? Evleneceğim erkek sen değilsin. Bayaya müstakbel kocam. Ama bayaya benim. Sana çiçeklerden taç yapan dilsiz benim. Seni ve ablalarını kurtaran, savaşta babana yardım eden şövalye benim. Bak... Yaralanan ayağıma babanın pelerininden koparıp sardığı kumaş parçası. Her şeyi açıklayınca kral çok mutlu oldu. Konuklar hayrete düştü. Zobina ve Budinka ise kıskançlık içinde birbirine baktı. Düğünden sonra Bayaya, Slavena ile birlikte ailesini ziyaret etmeye gitti. Memleketine ulaştığında dönüşüne herkes çok sevindi. Çünkü uzun süre önce öldü diye ondan umudu kesmişlerdi. Bir süre sonra bayağı kral oldu. Uzun bir yaşam sürdü ve başarılı oldu. Ardından eşiyle birlikte gölgelenemez bir mutluluk içinde yaşadı.